Hocam, her insanın bir karakteri vardır. Kimisi tertipli ve düzenli, kimisi de dağınık. Bu farklı tipteki karakterlerin ibadetlere tesirini izah eder misiniz? İnsan şahsi hayatı itibariyle onun karakterini okuyabilirsiniz. Çok kötü bir terbiye ile kendi, kendi olmanın dışında bir şeye çekilmemişse, kötü bir eğitimle kendi olmanın dışında, onun yatışı, kalkışı, oturuşu, yatağı, evindeki eşyaları, tanzim edişi filan onunla onun da onun karakterini okuyabilirsiniz. İnsanın ruhi hayatı, kalbi hayatı itibariyle ahenk ve düze, ibadet, ubudiyet, ubudet çerçevesi içinde veriliyor. Şahsi hayatı itibariyle ahenkli, nizamlı olan bir insan, İbadetlerin de o ölçüde hassasiyet içinde eda eder. Bu hassasiyet ibadet duygusunun, o budiyet duygusunun tam kalbine oturmuşluğu içinde eğer eda edilecek olursa kendi tabiatını soluklar, kendi tabiatını seslendirir, dinlendirir. Ama bazılarının daha içine tam oturmamıştır. Fakat meseleyi mükemmel gibi eda ediyordur o mükemmelle ulaşma cihet ve gayretini takip ediyorsa şimdiki mahsurlu olsa bile mahsursuza yürüyor. O negatifi o pozitif gider. Fakat sürekli mükemmel görünüp mükemmel olmayla alakası yoksa o riya'dır, şumhadır. Olduğu yerden daha geriye götürür onu. Çok zorlanır o da şahsen tabiat icabı çok geride olduğu halde çok ileride görünmede zorlanır biraz. Onun için kendini öyle zora koşmama arzu ediyorsa insanlar tabi olmaya dikkat etmelliler. Esas mesele derinliğini tabiatlarında aramallar. Mesele benim tabiatımda ne kadar derinleşti. Ne kadar karakterim haline geldi. Herkesin bir tabi cibirli karakteri vardır. Bu tıpkı bir granit gibi, bir mermer gibidir. Sonra ibadetle, ubudiyetle, ubudiyetle o bir heykel tıraşın elinden çıkmış gibi bir abide haline gelir. Yontulur, şekillenir. Ağzı ağız, gözü göz, kulağı kulak, burnu burun şekillendirilir. O potansiyel mükemmeliyet, bu defa hakikaten bir mükemmeliyeti inkılabedir. Dolayısıyla karakterimizin tam şekillenmesi mezunda da, esasen kültürümüzün temel kaynaklarını fayda geçirme çok önemlidir. Öyle manevi ve ruhani şeylere müteallik meselelerde kalbin füşşar olmasına ihtiyaç vardır itkanda. Servetiniz olsa kaybolan gözünüzü iade etmek için siz trilyon lira verir misiniz, vermez misiniz? Onun kıymeti o da değildir. Mukabelelerle Allah'ın lütuflarına takliye kalksak, ömrünün boyu çalışsak gidiyemeyiz alın. Dolayısıyla Üstad'ın o enfes ifadesiyle bu diyet neticeyi nimeti sabakadır, bu kadimeyi nimeti layika değil. Evet biz ücretimizi almışız, biz yok kalmamış var olmuşuz, camit kalmamış canlı olmuşuz, herhangi bir hayvan gibi kalmamış insan olmuşuz. Sırf insan kalmamış insanı mümin olmuşuz. İnsanı mümin olmakla da kalmamış ümmeti Muhammed olmuşuz. Ümmeti Muhammed olmakla da kalmamış ikram ilahi olarak dine hizmet etme şerefiyle şerefi kılınmış. Alacağımız hiçbir şey kalmamış. Ama o merhametiyle buyuruyor ki siz şimdi size verdiğim bu şeylerin şükrünü Emrettiğim kullukla yerine getirirseniz, sizin hiçbir zaman fiyatını bulamayacağınız, hesabı görülmemiş, bilinmemiş neler neler size ihsan edeceğim. Adettu li ibadiy salihin malayinurat, vela Ben salih kullarım, her davranışı sağlam. Allah'ın vazettiği esaslar çerçevesinde yaşayan kullarım için neler hazırladım neler ötede. Ne göz yormuş, ne kulak işitmiş, ne de insan tasavvur edebileceği türden şeyler. Müteal demek. Aşkın hepsi bunlar. İşte rahmetin enginliği. Bakın nasıl bedavaya yaşıyoruz. Fakat ne gariptir ki insanların çoğu bu güzelliklerden habersiz yaşıyor. Kulluk güzel. Fakat o güzelliği sezmek o da ayrı bir güzellik. Devam ettirmek daha başka bir güzellik. Allah bütün bu güzellikleri lütfuyla ihsan buyursun.